Bugün Bakara Suresi'nin 229 ve 230. ayetinin meal ve tefsiliyle devam ediyoruz. Boşanma iki keredir. Her ikisinden sonra ya iyilikle evlilik içinde tutmak veya güzellikle serbest bırakmak gerekir. Allah'ın koyduğu kurallara uymamalarından korkmadığınız sürece... ''Onlara verdiğiniz mehirden hiçbir miktarı geri almanız sizin için helal olmaz.'' Eğer Allah'ın kurallarına uymamalarından korkarsanız, kadının evlilikten kurtulmak için verdiği meblada taraflara bir vebal yoktur. Bunlar Allah'ın koyduğu kurallardır. Bu sebeple onları çiğnemeyin. Her kim Allah'ın koyduğu kuralları çiğnerse, işte onlar zalimlerin ta kendileridir.'' İkinciden sonra koca eşini bir daha boşarsa, bundan sonra kadın boşayandan başka bir kocayla evlenmedikçe ona helal olmaz. İkinci koca da onu boşarsa, birinci kocasıyla bu kadının Allah'ın kurallarına riayet edeceklerini zannederlerse tekrar evlilik hayatına dönmelerinde bir sakınca yoktur. Bunlar Allah'ın kurallarıdır, bilmek isteyenler için onları açıklamaktadır. Evlilik hayatını sona erdiren olay ve tasarruflardan biri olan resen, hakime ve hakeme başvurmadan tek taraflı irade ile boşama hakkı erkeğe verilmiştir. Tarafların anlaşmasına bağlı olarak bu hakkın kadına da verilmesi mümkündür. Erkeğin bu hakkı kötüye kullanmaması için boşyanın mehir ödemesi, Allah'ın boşamayı sevmediğini bildirmesi gibi tedbirler alınmıştır. Bu tedbirlerden biri de boşama sayısının sınırlandırılmış bulunmasıdır. Böylece İslam, cahiliye devri zulümlerinden birini daha kaldırmış ve kadının sınırsız olarak boşanıp geri alınma hakkını kocaların elinden almıştır. Sünnete uygun boşama hakkı her biri kadının aybaşı halinde olmamak üzere üçtür. Bir temizlik içinde ancak bir boşama hakkı kullanılabilir. Her bir hak kullanıldıkça koca kendisini tartıp düşünmeli, kesin ayrılmaya niyetli ise eşini iyilikle bırakmalı, pişmanlık duyuyor ve mutlu bir beraberliği umuyor ise iyilikle evliliğe dönmelidir. Evlenirken kocanın eşine verdiği mehri boşamadığı halde baskı yaparak, kısmen veya tamamen geri alması caiz değildir. Ancak kadın evliliğe tahammül edemiyor, geçimsizlik sebebiyle evlilik hukukuna riayet edememekten korkuyorsa, bir meblağ ödeyerek kocasından boşanmak istiyorsa, bu takdirde mehri kısmen veya tamamen geri ödeyerek evliliği bitirmesi, muhala yapması caiz kılınmıştır. Geçimsizlik kocadan kaynaklanıyor, mehri almadan da karısını boşamak istemiyorsa yine kadın, mehrini vererek boşanır. Ancak bu takdirde aldığı mehir, kocaya helal olmaz. Muhala anlaşmasıyla evliliği sona erdirmek, hanefilerin de dahil bulunduğu çoğunluğa göre yeni bir nikah yapmadan dönüş imkanı vermeyen bir boşamadır. Bâin talaktır. Bununla evlilik bağı kopmuş olur. Aile kurumu yalnızca iki kişiden oluşmuyor, çocuklardan her iki tarafın akrabasına doğru geniş bir hısım akraba ilişkisini içeriyor. İslam, aileye başta çocuk eğitimi olmak üzere önemli vazifeler veriyor. İşte bu ilişki ve vazifeler istikrarlı ve uyumlu bir aile beraberliğini gerektiriyor. Eş seçiminde hata edilmiş olması, sonradan ortaya çıkan huy ve alışkanlıkların ilişkiyi zedelemesi ve beraberliği katlanılmaz hale getirmesi ihtimali her zaman mevcuttur. Bu durumda evliliği kağıt üzerinde devam ettirmenin anlamı olmadığı gibi, sınırsız sayıda boşanıp yeniden birleşmenin de ailenin mahiyet ve vazifesiyle bağdaşmadığı ortadadır. İslam bu gerçekleri göz önüne alarak bir yandan boşanıp, evlenme sayısını sınırlama yoluna gitmiş, diğer yandan da makbul saymamakla beraber gerektiğinde boşanmayı, evlilik birliğine son vermeyi caiz kılmıştır. İlgili hadislere göre, sünnete uygun boşama sırasında kadın hayızlı olmayacak ve üç boşama hakkı bir temizlik içinde kullanılmayacaktır. Koca daha önce iki boşama hakkını kullanmış olursa, Üçüncü boşamadan sonra taraflar istese bile yeniden evlenmeleri mümkün değildir. Bunun için kadının başka biriyle samimi, yaşamak ve aile olmak niyetiyle bir evlilik yapması gerekir. Bu ikinci kocada kadını boşar veya bir başka şekilde evlilik hayatı sona ererse, tarafların istemesi halinde kadının eski kocasıyla yeniden evlenmesi caiz hale gelir. Bu evlenmede de yine üç boşama hakkı vardır. Ayette üç boşamadan ve bir başka koca ile evlenmekten söz edildiği için, üç talak ve hülle meselesi de tefsirlerde bu ayet açıklanırken tartışılmıştır. Sahih hadisler, Hazreti Peygamber zamanında olduğu gibi, Hazreti Ömer'in yönetiminin 3. yılına kadar bir defada bir temizlik içinde yapılan üç boşamanın bir boşama sayıldığını, kocanın üç boşama hakkını bir temizlik içinde kullanmasının bir boşama talak sayılma dışında muhteber olmadığını ifade etmektedir. Hz. Ömer, insanların Kur'an'da bildirilen ve Hz. Peygamber tarafından açıklanan boşama usulüne, üç boşamayı, yani boşamanın bir defada değil, üç temizlik içinde, üç ayrı zamanda yapılması emrine riayet etmediklerini ve işi aceleye getirip, bir temizlik içinde üç boşamayı birden yaptıklarını görünce, onları cezalandırmaya, ve sünnete uygun boşamaya döndürmek için tedbir almaya karar veriyor. Tedbir olarak da bundan böyle üç boşamayı birden yapanların üç talaklarını geçerli sayacağını ilan ediyor. Sahabiler bu idari tedbire itiraz etmiyorlar. Fakat halk bu yaptırıma rağmen üç talakı birden vermeye devam ediyor. Fıkıhçılarında çoğu İslam hukukunu sistemleştirip kitaplara geçirirken Hz. Ömer'in uygulamasını ve buna itiraz etmeyen sahabenin icma saydıkları tutumlarını göz önüne alıyor, delil olarak kullanıyor ve üç boşamanın bir defada bir temizlik içinde yapılmasını caiz ve geçerli görüyorlar. Buna karşı sahabeden günümüze kadar birçok müçtehit ve fıkıhçı da ilgili ayetlerin lafzını ve üslubunu, sahih hadisleri, Allah ve Resulünün boşamayı üç ayrı zamana yaymadaki maksadını göz önüne alarak, bir temizlik içinde yapılan boşamalar kaç sayıda olursa olsun bir boşama sayılır, demişlerdir. Bunlara göre sahabenin sükutu icma değildir. İcma olsa bile sükut şeklindeki icma bağlayıcı değildir. Bugünde bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bir sonraki programda Bakara Suresi'nin 230. ayetine kaldığımız yerden devam edeceğiz ve 231 ve 232. ayetlerinde meal ve tefsirini aktaracağız. Şimdilik Allah'a emanet olun. Kur'an Yolu. Eser Diyanet Yayınları.